قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي كِتَالِهِ الْكَرِيمِ تَتَجَعْفَ اَرُوْهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعَ يَنْعُونَ رَقْضَهُمْ خَوْفَ وَطَمَعًا وَمِنْ بَعَوْسَتْ نَارٌ مُنْ kardeşim Namaz Bizi gaflet ortamından Rahmeti b-dimine taşır ki kainatın sahibi namazla huzuruna yönelmeye bizi davet eder bize hakikati anlatan bize dolu yolu gösteren sevgililer sevgili ishalatü vesselamın hayatına baktığımız zaman sürekli namaz halinde sürekli ilahi mürakabı altında akdini ifa ediyor diye onun kulluğu onun kuluna hayat hakkını çok mu görüyorsunuz? Bütün bu ortamlarda Aleyhisselatu vesselam kulluk akdinin en önemli ödevi olan namaza devam ettiler. Medine döneminde Fatih yanında Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın devatit şünnetlerle, nafileler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 Ardında binlere bulaşanan sâvıyla, büyük bir cemaatle kâinatın sahibinin huzuruna çıkacak. Onun için sabahın sünneti, o büyük ve muazzam buluşmanın mukaddimesi mesafesinde az olurlar. Fakat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sabah namazının sünnetinde tıdaati fevkalade ehemmiyet arz ediyor. Genellikle rekatta kul yâ iduhalli kâfirûn, kâfirûn suresini okur. İkinci rekatta kul huvallâhu vahar, yani ihlâ suresini okur. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm, sabah uykudan kalkmıştır. Şimdi bir İslami bilin, İslami şuur var. Kelime-i Tevhid gibi. Kelime-i Tevhid la ilahe diye başlıyor. Allah'tan başka ne kadar otorite, gül, gönül yanlışa sevk edecek aminler varsa hepsini reddediyorum. Kul ya eyuhel tafidun. Te Kelime-i Tevhid'in ikinci cüzü illallah. Şimdi reddettikten sonra gönül dünyamı boşaltmanın arafesi Allah onun için Efendimiz Ali sallallahu Aleyhisselat... duha namazını kılarlar. Fakat duha namazını gözlerden gizlemeye çalışırlar. Çünkü ashabı, ümmeti o vakit içerisinde dünya işleriyle, işleriyle meşguldurlar. Beni görüp sürekli aynı şeyi yaparlar. Sabahtan öğleye kadar tuhu şemze itibaren namaz kılarlarsa zorluk çekerler diye. Gene. Selam Selam, kuşuk namazlarını ihmal etme, sefere gideme, Mekke. her girişimde eğer farz namaz kılınmayacaksa Mesih'i selamlama adına tahiyyatü mescid namazını kılar Ebu Tata'da rivayet ediliyor radıyallahu aminah Efendimiz aleyhisselamın huzuruna varmıştı. Ashabıyla sohbet ediyorlardı. Bu daha önemlidir de. Tahiyyatü mescid namazını kırmadan aleyhisselatu vesselamın huzuruna vardım ki buyurdular. Me'nin konuşuyordunuz. Buraya geldim. Sizin şu ifadelerinize öğrenci olabilmek için namazı terk ettim buyurduğunda aleyhissalatü vesselam bu ifadesiyle ona şunu tepkin ediyor. Önce kainatın sahibinin hakkını yerine getirin. Ondan sonra peygambere karşı vazifede ifade. Yani önce namaz sonra benim huzuruma geldi. Kardeşim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hayatı boyun, hazrin dışında gece ve gündüzler, nafil ibadetlerine devam ettiler. İmam Müslim rivayet ediyor. Ayşe adıyla Allah rabbini duyunurlar ki gece kalkardın evde yanıma yok Allah resulünü aradım nerede diye seyrededim. Ne zaman ki yaşandılar? Artık ayakta duramıyorlar mı? Gece kalkarlar, namaza başlarlar, yorulunca avlatıyorlar. Gecelerin boyu nefesi kalmamıştı Allah Resulü'nün yürümeye, hasta halinde. Façlamazlar bile insanlar düşerken Allah Resulü kalkarlar, kainatın sahibinin huzuruna çıkarlar. <gülüyor> Halleliyle bir cemiyet inşaatiler. Belki konuşmalarından daha ziyade duruşlarıyla sahip. Enes bin Malik'e diyor. ediyor. Allah Resulü'nü o halde görevler. Namazda öyle bütünleştiler ki şu ayeti halledeyle tercüme ediyorlardı. Tetecelefâ cunûhûn alûkûn nedâciye Geceler uyku bastığı zaman hani insanlar bir şeyler yapınca şimdi. Gece günün yorgunluğunu çıkarabilme adına partiler üzerinde Dans meclisleri, samanlara kadar Allah'a isyan ediyorlar, nimetin sahibine hakaret ediyorlar. Allah Resulü, O'nun ashabı, O'nu görenler de geceler yataklarından kalkıyorlar. Saat 1'i, 2'yi gösterdiğinde, يدعون عقلهم خلق فن وطمعا azabının korkusu, O'nun rahmeti içerisinde yöneliyorlar Ve öyle bir sahabı bırakıyor ki yerinde. Yası kırıp eve gidiyorlar. Bir de istirahat ettikten sonra kalkıyorlar. Sabahın feciine kadar? Kainatın sahiplerinin huzurunda. Gözleriyle görüp, hayat var. Madem ki aşılmazlık problemler var. Allah'a salat ve selam olsun. o zor şartlar altında, başına iskembeller konarken de, nefesi tükenince de, ayaklarında derman kalmayınca da, de, kapsı mara Allah'a dediler. Bütün sıkıntıların, dertlerin dermanı namazla kainatın sahibine iticaz Sırnağımız da, hastamızın ilacı da, acımızın çorbası da, hayatımızın mihmanları da var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bu hakikat iksilini bıraktılar. Elâ imnâhselen kelâm.